Hakikat aşkı Bir şeyin aslı esası demek olan hakikat Görülen, duyulan ve akledilip kavranının ötesinde Neyin ne olduğunun, ne ifade ettiğinin ve neyi gösterdiğinin apaçık bilinmesi demektir İnsan, kainat ve eşyanın aslı esası nedir? Bunlar hem teker teker hem de hepsi birden ne ifade ederler? Atomlardan nebulolara, insanın en küçük parçacıklarından maddi manevi derinliklerine kadar bütün bir varlık ve ondaki nizam, ahenk, güzellik ve hikmet arkasında acaba neler var? Bütün bu gerçekler rastlantılara verilemeyeceğine göre, mutlaka zerreden seyyarata her şeyin dayandığı, dayanacağı bir hakikat olmalıdır. Her şeyin gidip istinad ettiği böyle bir hakikat vardır ve onun kendine has efsafıyla tanınması da her insan için bir vecibedir. İşte böyle bir vecibeyi derin bir iştiyak ve alakayla takip etmeye hakikat aşkı denir. Topyekün varlık, eşya ve hadiseleri hallaç ederek her nesnenin özüne, esasına, mahiyetine muttali olma hissi, heyecanı, cehdi, gayreti ve tutkusu da diyebileceğimiz böyle bir aşk, hakikatler hakikatine ulaşmanın da en emin yoludur. İnsanın ruh dünyasında böyle bir heyecan ve arzunun uyarılması, ve onda her varlığın arkasındaki manayı anlama, his, merak ve düşüncesinin harekete geçirilmesi, geçirilip azm-ü iradenin şahlandırılması, hakikat aşkı adına ilk mırıldanışlar ve ilk kıpırdanışlardır. Onun afak ve enfüsü tam bir ibadet neşvesi ve ciddiyetiyle okuyup değerlendirmesi, yeni ilmi gelişmeler ve farklılaşan bakış zaviyeleri açısından varlık ve hadiseleri bir kez daha gözden geçirmesi, bunları yaparken de karşılaştığı bütün sıkıntılara katlanması, kararlı tavırları, beyin sancısı, bir kısım muğlak ve mudil meselelerle yüz yüze geldiğinde yeyse düşmemesi, panik yaşamaması ve ne olursa olsun hakikate ulaşmayı hayatının gayesi bilmesi ise, bu konuda olmazsa olmaz esaslardandır. Böyle bir yolda yürümeyi, varlık ve hadiseleri her şeyin önünü arkasını düşünüp değerlendirme manasına, tedebbür, her zaman beyin fırtınası ölçüsünde mürekkep düşünme de diyebileceğimiz, tefekkür, her nesneyi ve her hadiseyi basiretin engin ufkunda test etme manasında tebassur ve durma dinlenme bilmeyen bir azimle zamanın çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp dayanma demek olan tesabbur şeklinde de özetleyebiliriz. İnsan bu mülahazalarla kainat, eşya ve hadiseleri okuyabildiği takdirde Zamanla uzak yakın çevresindeki her şeyin dili verir. Her nesne ona kendi konum ve manasıyla alakalı Çeşit çeşit kasideler sunmaya başlar, içine döker. Yaratana işaretlerde bulunur Ve arkasındaki engin manalarla Onun ufkuna, ışıklar, gönlüne de inşirahlar salar. Elektronlar, atomlar o harikulade faaliyetleri, muntazam hareketleri ve baş döndüren ahenkleriyle, moleküller, kendi mini dünyalarında muvazzaf birer memur gibi çelik çabak ve nizami faaliyetleriyle, protoplazma, çekirdeği ve onu çevreleyen zarıyla, tıpkı bir konak, bir saray mükemmeliyetindeki mahiyet ve işleyişiyle, Kalp, mide, ciğerler ve böbrekler ifa ettikleri yüzlerce vazifeleriyle, Dima, ruha bağlı ve yaratanın emriyle ortaya koyduğu binlerce aktivitesiyle, Vicdan mekanizması, Latife-i Rabbaniye, zihin, irade ve şuur gibi farklı derinlikleriyle, İnsanoğlu, İman, marifet, muhabbet, aşk şevk, kurbet, vuslat unvanları altında yaratanla münasebetleriyle, Karada denizde milyarlarca canlı, farklı farklı yaratılışları, yaşama serüvenleri, ekosistem içindeki yerleri, Kendi aralarındaki yardımlaşmaları, belli maslahatlar çerçevesinde sınırlı mücadeleleri, ama mutlaka umumi ahenge hizmetleriyle, yerküre güneşle olan o hassas ve incelerden ince münasebeti, onunla arasındaki mesafesi ve bir zırh, bir sera gibi çepeçevre onu kuşatan atmosferi, bu hava kürenin ihtiva ettiği farklı farklı nispetlerdeki gazları, yaşamaya müsait konumu, donanımı ve bağrından fışkırtılan varidatıyla, güneş, o ürperten görünümü, başları döndüren enerjisi, harareti, ziyası, arz üzerindeki canlı cansız her şeyle alışverişi, ve değişik dalga boyundaki şualarıyla, büyük küçük bütün kainatlar aynı mana, aynı muhtevadaki azametli halleri, gönüllere raşeler salan derinlikleri, ve gelip vicdanlara akan hikmet ve maslahatlarıyla Herkese hakikat adına türlü türlü mesajlar sunmakta Hakikate ulaşma yolunda ruhları şahlandırmakta Ve tefekkür edebilenlere doyulmaz dakikalar yaşatmaktadırlar Evet her gün görüp temaşa ettiğimiz o en güzel meşherlerden daha güzel, en muhteşem saraylardan daha muhteşem, en muhtebalı kitaplardan daha muhtebalı, en mevzun ve muntazam sistemlerden daha muntazam, en şaşalı mesire yerlerinden daha büyülü ve hemen her zaman taptaze ve renk haliyle şu yeryüzü, ona bir manada cennetlerin iz düşümü, Firdevslerin sihirli koridoru da diyebiliriz. Bütün o cazibedar derinlikleriyle, insani duygularımıza akseden, birbirinden farklı tecelli dalga boyundaki güzelliklerin, en enfesteriyle başlarımızı döndürmekte, ve gönüllerimizi hakikat aşkıyla coşturmaktadır. Eğer insan tabiat ve hayata ait hususiyetleri, biraz ön yargısız, biraz da insafla tetkik edebilse, görüp duyduğu, bakıp mütalaa ettiği canlı-cansız her nesneye karşı, öylesine derin bir hayranlık duyacaktır ki, müşahede ettiği şeyleri bir daha ve bir daha temaşadan kendini alamayacak. Belki de bir sevdalı gibi, sürekli varlığın özüne ulaşma hülyalarıyla oturup kalkacaktır. Oturup kalkacak, ve her yeni tetkik, yeni tahlil, yeni terkiple varlık ve eşyanın ötesindeki hakikatin meraklı bir araştırıcısı ve aşık bir keşafı haline gelecektir. Kim olursa olsun, kainat ve içindekilere böyle bakıp böyle yorumlayan her meraklı ve hüşyar dima farklı görür gördüğü her şeyi, Başkalaşır O'nun nazarında renkler, desenler, şibeler. Bir vecd-ü istirak yaşar arzu semayı her temaşa edişinde. Büyülenir güllerin, çiçeklerin revnakdar güzellikleri karşısında. Yıldırımların tarrakalarından, kuşların, kuşçukların o içli ve narin namelerine kadar her seste... Yaratıcı kudrete tebcil neşidelerinin yükseldiğini duyar gibi olur. Ve yürür daha ilerilere en derin ihtiyaçlarla Yürür ve yer gök arasındaki sırlı münasebetten, Atmosfer hadiselerine. Yağmurların içlere inşirah salan yumuşak seslerinden, Çayların ırmakların çağaltılarına kadar. Hemen her şeyde tadına doyulmayan bir sermesti yaşar. Yaşar da bütün bu hadiselerin arkasında o topyekün varlığı kuşatan sonsuz irade ve merhametin mevcudiyetini duyar ve çocuklar gibi sevinir. Çocuklar gibi sevinir. Işık gölge münavebeleri, gecelerin gündüzlerin sırrı deveranı, Her biri birer kudret kelimesi otların, ağaçların büyülü halleri, Meyvelerin tat ve kokuları ve insan ruhunun bunları duyup zevk etmesi karşısında, Sevinir ve aradığı hakikate yaklaşan bir meraklı, Sevdiğinin kokusunu duyan bir aşık gibi yer yer ümit mırıldanır. Zaman zaman da daha var deyip yoluna devam eder. Devam eder de ırmakların çağaltılarından, Ormanların içten içe iniltilerine, Tenha koruların sessiz murakabelerinden, Başlarını semaya dayamış gibi duran dağların mehip duruşlarına, Bağ ve bahçedenin o nefis görüntülerinden, insanoğlunun iç içe derinliklerine kadar, Hemen her şeyde, kitaplarla ifade edilememiş, ne derin hakikatleri idrake muvaffak olur. Gün gelir o, uzak yakın çevresinde görüp duyduğu her şeyin, ses, soluk, renk, desen, heyet ruh ve manasında, idraklerimizi aşkın ve tariflere sığmayan, o ezel ve ebed sultanı, müteal mevcudun, göz kamaştıran şaşalı tecellileriyle yüz yüze gelir. Kendini farklı bir duyuş ve seziş zemzemesi içinde budur. Yürür daha ilerilere ve gider her şeyin farklı lisanlarla Allah mabud, Allah maksud, Allah mahbub dediği ufka ulaşır. İşte o zaman bütün zahmetler rahmete inkılap eder. Arama, yürüme meşakkatleri de zevkli birer seyahate dönüşür. Zaten böyle hüşyar bir ruh için bir baştan bir başa bütün tabiat, topyekün varlık ve umum eşya bir güzellikler meşheri, bir sanat ve bediyalar galerisi ve bir zevk safa seyrangahıdır bu meşhere ve bu galeriye gönül gözüyle bakabilenler, bu seyrangahı da iman nuruyla temaşa edenler, kendilerini cennetlere uzanan bir koridorda yürüyor sanır. Sinelerinde duyup hissettiklerini, hakikati ezeliye cezbiyle çok defa kendilerinden geçer ve temaşa iradelerini, basiretlerine bağlayarak yeni ufuklara doğru koşarlar. Görüp tanıştıkları her varlıktan farklı bir merhaba alır. Değişik marifet dersleri dinler. Ve yol boyu uğradıkları canlı cansız her varlığın dilinden, dudağından dökülen marifet ve muhabbetleri yudumluya yudumluya dolaşır dururlar vadi vadi selam verir, selam alırlar her şeyden. Daha bir yaklaştıklarını hissederler her adımda, arkasından koştukları hakikatler hakikatine. Duyarlar hususi bir teveccüh gördüklerini ve adeta ondan mesajlar alıyor gibi olurlar, pekişen ve güçlenen imanları, marifetleri sayesinde. Mevsimi gelince de, onu görüyor gibi olma ufkuna ulaşır ve görülmezleri görür, duyulmazları duyarlar ve ayrılmak istemezler bu zevku şevk, mehafet ve mehabet koyundan. İşte böyle bir hakikat aşkı zamanla insanda ciddi bir araştırma ihtiyacı hasıl eder ki, herhalde üzerinde durulması icap eden önemli konulardan biri de bu olsa gerek.